dedim az önce ve saat deyince orada bir durdum. Neden durdum? Az sonra bunun herhalde altını beraber dolduracağız konuğumuzla birlikte. Efendim bu programda insan yaşam öykülerini konu ediyoruz ve gerçek yaşamdan, mahallemizden, sokağımızdan kentimizden insanları programımıza konuk olarak kabul ediyoruz. Onlar bizlerle yaşam öykülerini paylaşıyorlar ve o yaşam öykülerini istiyoruz ki daha fazla kişiye ulaştıralım ve bazılarının birilerinin, uzakta sesimizi duyan birilerinin yaşamlarına ilham olabilelim. Bugün de tam da öylesine bir konuğumuz var stüdyomuzda. Çok teşekkür ederek hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili hoş Yusuf bulduk. Önal. Hoş bulduk efendim. Yusuf Önal kimdir? Nerede ne zaman başlamıştır yaşam öyküsü? Şimdi e, yaşam öyküm 1963 yılında İstanbul'da doğdum. Ailem o günkü Yugoslavya, bugünkü Kosova'dan Türkiye'ye göç etti. Arnold kökenli bir ailenin Türkiye'deki ferdeyim. Yaşam öyküm kağıthanede başladı. Kağıthanede, o yılların kağıthanesinde İstanbul'da dünyaya geldiniz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? O yıllarda İstanbul nasıldı? Şöyle söyleyeyim şimdi, ev azdı, yeşillikti. Sokakta büyüdük. Yani oyun sahamız genişti. Futbol oynuyorduk, basketbol oynuyorduk. Her türlü spor aktivitemiz vardı kendi çapımızda tabii. Yani öyle birisi spor yönlendirerek değil yani işte mahallede büyük abilerimizin organize edip işte bizi... ...bir şekilde yetiştirmeye gayret gösterdim ...mahalle kültüründe yetiştim yani. Boş alanların çok olduğu, çok, yeşilliğin olduğu... Yani ...evin ve binanın yolun olmadığı... ...dönemlerde yetiştik. Ben o dönemleri... ...çok arıyorum, çok özlüyorum. Hakikaten... ...şu anda yeşili hasretiz. Hasreti İstanbul'da ne yazık ki. Peki o yılların İstanbul'unda... E, Yugoslavya'dan ...daha sonra... E, ...İstanbul'a gelmiş bir ailenin... ...çocuğu olarak İstanbul'da büyüyorsunuz. Çocukken... E, ...İstanbul'da o... Yeşil alanlarda, geniş alanlarda, oyunlar oynayan, sokakta zamanını geçiren bir çocuksunuz. Sonra okul hayatı başlıyor herhalde. Tabii. Nerede okudunuz? Ne Nurtepe okudunuz? Nurtepe Hacı Etem Okulu'nda. 1970 yılında başladım. 1975 yılında mezun oldum. İlk okulu bitirdiniz. Nasıl bir öğrenciydiniz? İlk iki yıl biraz utangaç bir çocuktum. Yani kendimi fazla ifade etmekte zorlanıyordum ama... Üçüncü sınıfta e, Huriye Tesler isminde bir öğretmenimiz geldi. E, benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır öğretmenimin. E, şöyle ifade edeyim yani gerçekten e, insan yetiştirdi öyle söyleyeyim. Ne güzel ne mutlu öğretmenimize ve size böyle bir öğretmenine sahip olduğunuz için. Peki ilkokul bitti. İlkokul bitirdikten sonra devam ettiniz mi okula? Yok sadece bir, bir yıl kadar e, annemin çok ısrarıydı bir Kur'an kursu dönemim oldu. Sonra o günkü e, işte siyasi yapıların sokak hareketlerinin çok olmasından dolayı e, iş hayatına yöneldik. Yani okumadık öyle söyleyeyim. Kendi isteğinizle okumadınız Tabii. ama yani okumayacağım ortaokula gitmeyeceğim dediniz. Yok, çünkü Peki, ne yapmayı tercih ettiniz okula gitmek yerine? Şimdi benim e, ailemin dayı tarafım saat tamircisiydi 1913 yılından. ...bugüne kadar gelen bir saat hamicimiz var. Ee, tabii küçükken... ...onların dükkanlarına gittiğimiz zaman... ...küçük tornavide var vardı mesela... ...onları işte döndürmedi falan... ...çok hoşuma giderdi. Yani o saatlerin tak sesleri... ...ne bileyim o saatlerin işte... ...kuşların çıkması... Ee, ...bir hayal dünyamı genişletiyordu benim... ...hani orada kendimi mutlu hissediyordum... Ee, ...hatta ilkokul dördüncü sınıfta bir... E, kompozisyonda ne olacağınız diye sordum da... ...öğretmenim e, ben saat hamicisi olacağım. Yani... İki kelime yazdım o kadar. Başka bir şey yazmadım. İlkokul dördüncü sınıfta kompozisyon dersinde gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Hangi meslek sahibi olmak istiyorsunuz dediğiniz dediğinizde öğretmeniniz. Saat tahammülcüsü olmak istiyorum dediniz. Muhtemelen sınıfta başka meslekleri seçenler de vardır ama. Var tabii canım ama hiçbirisi o meslekleri maalesef <gülüyor> olamadılar. Yani birçok arkadaşımla da görüşüyorum. Değişik tabii Türkiye'nin o günkü durumuyla bugünkü durum arasında geçen sürelerde haliyle insan istediğini olamıyor. Her daim zaten e, olacağız diye bir kural yok. Siz istediğiniz olabildiniz mi? Şöyle söyleyeyim yani bazen insan e, olabilecek şeyleri hayal ederse mutlu oluyor. Peki olabilecek bir hayali vardı belki de o yıllarda Yusuf'un ve e, siz ortaokula gitmek yerine dediniz ki Saatçi olan dayınızın yanında, saat tamircisi olan dayınızın yanında ben saatçi olmak istiyorum. Dayınız kabul etti mi bunu? Önce dayım beni okutmak için zorladı. Ortaokula kaydetme veya lise işte o şeylere kaydetmek için bayağı bir çabaladı ama ben ısrarla yok. Çalışacağım dedim. Sonra annem Kardeşim bu çocuk okunmayacak Al bunu yana hani Sokakta serseri olmasın dedi Biz bir şekilde işte e, dayım beni mecburen aldı saatçi yaptı yani ama Anne, mutluyum Annenizin iknasıyla Tabii. gayretiyle Dayınız sizi kabul etti, etti. Yanına çırak olarak başladınız Beyoğlu'nda tünelde e, o dönem e, Dayımın e, bir Alman firmasının Atölyesi vardı Şimdi reklama girer diye söylemiyorum O dönem e, fabrikalarda işçi kart basma saatleri vardı Okullarda zil saatleri vardı Trenlerde e, i̇stasyonlarda işte hastanelerde de Ana saat ve talih saat dediğimiz saatler vardı Mesela küçük saatler e, Tek değil yani bir merkezden 10-15 tane saat aynı anda e, Çalışıyordu Tren istasyonlarında tabii, hastanelerde tabii, tabii. Eski Türk filmlerinde tabii, gördüğümüz tabii. ya da yaşı yetenlerin Benim yani, gibi hatırladıkları o saatler Aslında bir merkeze bağlıydı bir merkeze bağlı. Şimdi mesela tek tek çalışıyor hepsi ama şey, o zaman tek merkeze bağlı Bir yerden bir eritik impulsü gönderiyor Her dakika tık tık tık diyor, Dakikalar dönerdi Büyük bir e, kurumdu. Hatta bu Alman firmasının da Bahçeli Evler'de bugün nikah salonu yerde bir saat fabrikası vardı. Bekçi saati ve duvar saati imalatı vardı tabii 1984'e kadar. Sonra e, tabii bu firmanın sahibi ölünce e, bir şekilde orası devlet tarafından alındı ve nikah salonu yapıldı. Peki e, çırak olarak dayınızın yanında başladığınız büyük bir Alman saat firması işlerini yapıyordunuz Tabii. ve işte okul saatleri, hastane saatleri tren duraklarındaki, istasyonlardaki saatler, e, bekçi saatleri çeşitli, mi e, çeşit saati. Yani ile kullanılan her türlü e, saat ve işte sayaçlar, bilmem bu, bu tip şeyleri yani hepsini yapıyorduk yani. Bunun yanında kol saati, duvar saati. Kol saatleri de var, Duvar da, saatleri de vardı. Bütün bunların da tahmin ediyorduk. Bayağı büyük bir atölyeydik yani. 22-23 kişi çalışıyorduk yani. 22-23 kişi çalışıyordu ve tüneldeydi. Tünelde. İki katlı bir apartman dairesindeydik yani. Sene kaçtı? 1976, 75'te açıldı orası. 88'e e kadar falan sürdü. Sonra küçüldüler. Peki Hüsnü Fönal 75-76'da çırak olarak e, dayısının yanında çalışmaya başladı. Nasıl da o çalışmak? Yani öğrencilikten sonra çıraklık e, zor Bayağı geldi ağırdı. mi? Bayağı ağrdı. Yani hatta bir araya ben vaz mı geçsem diye e, düşündüğümde benim babam inşaat ustasıydı. Hiç unutmam 77 yılın Ocak ayında bir inşaata götürüp kalıp sektörde iki gün bana. Çok soğuk bir gündü. İkinci gün sonra dedi baba dedim ben dedim e, saatçi olacağım. Tamam dedim. Yani orası, Daha casip geldi herhalde. Tabii canım şimdi. Yani sıcak bir yerde oturuyorsun. Bir de soğukta dışarıdasın yani. Dolayısıyla siz karar verdiniz. Saatçilik yani, güzel bir meslek. Ben buna devam edeyim diye. Zor bir meslek ama işte öğrenene kadar. Öğrendikten sonrası zaten e, gidiyor. Ne güzel. Peki e, o yılların Beyoğlu'nu birazcık anlatmanızı rica etsem O yılların Beyoğlu, şöyle çocuk İstiklal Caddesi bir lafa trafiği olan bir yerde Tünelin rampası her daim trafik Olan bir yerde ee, Beyoğlu'nda e, Gayrimüslim esnaf Ve oturan çok vardı Yani işte Ermenisi, Rum'u Yahudisi, Levantini ee, Biz bu insanların arasında büyüdük işte hepsinin bayramında ne bileyim Seyran'ın ona göre birbirlerine gider gelirler. Bizim bayramımızda bize gelirlerdi. Biz onların bayramlarına gider, onların bayramları kutlardık. Ee, güzel bir karışım olan bir yer. Yani harmanlanmış. E, toleransın en yüksek olduğu bir yerdi. Ee, bir de ne bileyim Beyoğlu'nda böyle kıyafetleri bozuk, böyle kirli, sakallı bilmem neli dolaşılmazdı yani. Mesela benim başımdan geçen bir olay vardı. Hiç unutmam onu. Ee, bir ...Yahudi camcımız vardı. İndim, tabii yağmur yağmış... da çamurlu. Dedi ki, evladım... ...dedi, Dedi niye dedi, çamurlu gezin... ...burası Beyoğlu dedi. Ben dedim işte beyefendi, hani, bazen Mösyö... ...bazen beyefendi... E ...dedim, çamurlu yani, yapacak bir şey yok. Dedi ki, bir tane temiz pantolon getir evden... dedi, ...bir de temiz ayakkabı dedi. O esnada elbise fırçası... Dedi, ...paçalarımı temizlemeye başladı... Yani 14 yaşındaydım, hiç unutmam. O Beyoğlu şöyle bir utancımdan bir ters döndü. Ben bir yerin dibine girdim, çıktım. O gün bugündür bende hep şeydir yani böyle. E, muhakkak yedek bir ayakkabı, yedek pantolon, iş yerinde her daim hazır tutarım. Ve oranın, evet, burası Beyoğlu'dur, burası Avrupa'dır. Burası e, bana göre Avrupa'nın merkezidir. Ne güzel anlatıyorsunuz. Keşke o yıllara daha çok tanıklık edebilseydik. Keşke bugün de... ...o o güzellikleri yaşayabilseydik... ...yaşatabilseydik Beyoğlu'nda. Biraz sonra bugünkü Beyoğlu'nda konuşalım istiyorum ama... ...siz o yıllarda Beyoğlu'nda aslında... ...bir yandan esnaflığı öğrendiniz. Tabii. Bir yandan o farklılıkları bir arada... ...bulunduran o zenginliği... E, ...daha yakından tanıklık ederek... ...özümsediniz. Ve o eminim ki sizin hayatınıza da sonraki yıllardaki... ...dünyaya bakışınıza, hoşgörünüze birçok... E, ...noktada olumlu katkılar... ...sağlamıştır diye düşünüyorum. Beyoğlu'nda... Peki o yıllarda saate olan ilgi nasıldı? Yani müşterileriniz çok muydu? İstiklal'de kaç tane saatçi vardı? Şöyle söyleyeyim. Saate kolay ulaşılmıyordu. Pahalı bir üründü. Ben 76'da işe başladığım zaman tünelden Taksim'e 38 tane saat hamicisi vardı. 38 tane tünelden evet. Taksim'e. Yani bu her dükkanın ortalama iki tane ustası, işte bir kalfası, bir çırağını da hesaplarsak. Yani her dükkanda bir beş kişi patronla beraber çalışıyordu. Yani işte hesabını siz yapın. 150'den fazla e, kişi demek bu adamların yani. evinde de en azdan 2, 3, 4 nüfusu var yani e, bu 200, 300, 400'ü ulaşıyordu. Sadece basit bir esnaf e, grubunun bir işi. Tabii bunun yanında mobilyacılar vardı, e, kontroplakçılar vardı, e, sazcılar vardı. Hala Galip az da olsa kaldı. E, sinemalar vardı, tiyatrolar vardı. Evet. Yani her adım başında bir sinema, bir tiyatro ve hafta sonu full giderdik yani e, o yer bulamazdık hele. Bilmiyorum sinema ismi verebilir miyim mi? Tabii. Tabii ki. Emek sinemasında ben çok yatırlıyorum. Ee, bir film için karaborsa bilet almıştım. Dayım 36, 36 bin lira mıydı? 36 36, liraydı. 36 lira ki sinema bileti 5 liraydı. Yani Tommy diye bir film vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle bir müzikalli bir şeydi. Ee, ve 2 hafta 3 hafta sonrasından ancak bahsediyoruz. yani. Böyle şey yok kapalı kişi oynuyor yani. İnanılmaz Filmler öyle güzel miydi? yıllar aslında bence. Tabii. Peki e, o yıllarda Beyoğlu'nda saat tamircisi dayınızın yanında çırak olarak çalışmaya başladınız ne kadar sürdü çıraklık benim dönemi. dayımın yanında e, 1981'in sonuna kadar çalıştım yani 18 yaşımı doldurdum daha sonra dayım e, kalfa ustalık arasına geldiğime kanat getirdi ve dedi ki artık yavaş yavaş dedi piyasada kol saati ve piyasayla ilgili dedi öğrenme için dedi sirkeciye yönlendi o dönem sirkeci biraz daha böyle e, popülerdi işte sirkeci de askere gidene kadar çalıştım. Sirkec'den sonra tekrar bir döndüm 1985'te. O dönem 1888'in sonuna kadar yine bir orada bir ithalatçı bir firmada çalıştım. Sonra 1988 93 arası Üsküdar'da çalıştım. Sonra 93'ten 2011'e kadar işte arada bir iki yıl kale falan gittim geldim ama yani büyük çoğunluğu Bakırköy'de çalıştım. İşte 2011'den sonra da Beyoğlu. 2013'ten bu yana da şu anda işte Galatasaray'dayım yani. Galatasaray'da şu an saat tamirciliği yapıyorsunuz Tabii. tabelası olmayan bir dükkanda. Adı olmayan saatçi olarak geçiyoruz. Adı da yok saatçinin tabelası da yok ama herkes biliyor. Önemli olan gönüllerde Bu, e, tabela kurmak e, ve işini iyi yapmak yani felsefimiz o. Ne güzel bulmak isteyen arıyor buluyor sizi. Zor da olsa biz de radyo programında konuk kalabilmek için Yusuf Bey yaklaşık bir ay aradık <gülüyor> sonunda bulduk. Dolayısıyla arayan buluyor Yusuf Bey'i ve e, saatini tamir ettirmek isteyen, e, ehil ellere emanet etmek isteyen, yani, ol, tizam etmek isteyen müşteriler buluyor sizi. Peki e, toplamda kaç senedir saat tamiri yapıyorsunuz? Ben 43 yıldır saat tamir ediyorum. 43 yıldır saat tamir ediyorsunuz. Sizin için zor bir soru olacak ama saat ne ifade ediyor desem ne söylersiniz? Saat bana göre e, bir yaşamı ifade ediyor. Hayat, nefes almak, vermek gibi. Aslında saat e, insan yaşamından e, esinlenerek üretilmiş bir şeydir. Yani bizde nasıl bir kan basıncı, işte kalp var, işte e, tansiyonumuzun dengesi var, işte nabızımız var. Saatte de işte zemberek var, zemberin gücü var, pandül var, balans var, maşa var. Bunlar hepsi işte e, o gücü dengeleyerek mesela maşa bana göre nabızdır. Çünkü o atarsa her şey dağılır. Ne bileyim zembere kırılırsa kan basıncı düşer yine ölür ee, direk kırılırsa yine e, ölür yani bir şekilde e, saatin yaşaması ile insanın yaşaması arasında değişen bir şey yok benim için. Ne güzel anlattınız şu an böyle baktım ve kaldım ee, siz e, hayatınızın büyük bir kısmını saatlerle haşır neşri olarak geçirdiniz bugün hala baktığımızda. E, Saat tamiri yaparak hayatınızı kazanıyorsunuz. Evet. Ee, sizin gibi Beyoğlu'nda kaç tane usta kaldı desem bilir misiniz? Tanırsınız herhalde birbirinizi. Tabii canım zaten e, bir tanesi e, benim dayımın torunu. Diğeri benim diğer ustamın e, çırağı o da aynı ustadan geldik. Yani toplam dört kişiyiz şu anda. Dört kişi kaldı evet. Beyoğlu'nda koskocaman 38. sekiz olan saat satan olarak değil ben çünkü saat satanları tamir saat tamirisi ve şeyden saymam bunlar tüccar grubundan çünkü alım satım yaptığı için Ticaret yapıyorlar Sizse... olarak şey yapıyor yani şeyden pek fazla anlamazlar yani bizim çok ayrı bir dal yani biz zanaatız onlar tüccar peki bugün dönüp baktığınızda hala müşterileriniz var yıllardır gelen müşterileriniz de vardır insanlar size eskiye nazaran kıyasladığınızda saat tamir ettirmeye Eskisi kadar çok gelmiyorlar hani. Yok geliyorlar ama şöyle söyleyeyim yani. Kimler geliyor? Ya şimdi çoğunlukla mesela ikinci üçüncü jenerasyonlar geliyor mesela şimdi atıyorum işte 30 yıl önce babası gelmiş şimdi çocuğu geliyor veya işte 40 yıl önce dedesi gelmiş şu an torunu geliyor hani bu tip müşterilerimiz var bunlar da yaklaşık olarak işte müşterinin yüzde 25'sini kapsıyor. Diğerleri be olduğumuz için çoğunlukla turistler geliyor şöyle söyleyeyim yani 2015'e kadar işte daha çok Avrupalı turistler daha yoğunluktaydı. işte daha sonra işte bazı olaylardan sonra Avrupalılar gelmeyince şu anki işte Arap kökenli daha çok Arapların ağırlık olduğu bir turist grubu var. İşte bir şekilde o biz de onlara alışmaya çalışıyoruz. Ama hala saatlere ilgi devam ediyor. Biz işimizi yapıyoruz. Yani bizim için saati getiren değil saat önemli. Bir şekilde izah ediyoruz, doğru ve dürüst şekilde ifade ediyoruz, masrafını söylüyoruz, kabul ederse tamirini yapıyoruz. Tamir imkanı saat yoktur, her türlü saat tamir edilir. Peki 75'li yıllarda, 70'li yıllarda daha doğrusu İstiklal'de Beyoğlu'nda çalışıyordunuz, o yıllarda oradaydınız ve az önce çok güzel örneklerle anlattınız bize o yılların Beyoğlu'nu. Bugün ise yine gaz Galatasaray'dasınız. Bugün Beyoğlu nasıl diye sorsak? Şöyle söyleyeyim, Beyoğlu'nun yine bir e, kendine has bir yapısı var, o bozulmuyor. Yani e, hala o Beyoğlu kültürüne yetişmiş olan işte benim yaşım 56-57'ye geliyoruz. Hani bizim yaş gruplarımız, bizden biraz daha büyük abilerimiz, işte bizden 10 yaş daha geride olan jenerasyon. Bunlar o kültürden geldiği için bunu sürdürebiliyoruz ve esnafla olan ilişki çok iyi mesela. Beyoğlu'ndaki esnaf birbirini e, yolunu kesmiyor. Yani işinden engellemiyor. Yani herkes birbirine müşteri gönderip yardımcı oluyor. Yani ben son 6 yıldır hani ikinci Beyoğlu dönemim diyorum. E, bunu gördüm. Ben Beyoğlu'nda mutluyum. Beyoğlu güzel. hala güzel. Güzel. Peki o yıllarda Beyoğlu'na takım elbiseyle çıkan insanları gördüğünüzde, o yıllarda Beyoğlu'ndaki e, kültürel aktiviteleri gördüğünüzde bugünkü Beyoğlu ile kıyasladığınızda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, o dönem e, şimdi bir cep telefonu yok, bir video yok, bir CD, DVD yok, evde izleyeceğin hiçbir şey yok. Mecburen sinemaya gidiyorsun. Bir radyo var, e, hayatımız radyo tiyatrosunu dinlemekle veya radyo dinlemekle geçerdi dükkanda. O radyo tiyatrosunu dinlerken de mesela o oyunlarda e, hayal ederdik. Bizim hayal gücümüzü geliştiren radyodur Aslında ben insanların televizyondan çok radyo dinlemesini tavsiye ederim Çünkü radyoda anlatılan bir hikaye, bir oyun Çocukların bence gelişiminde çok büyük etki yapabilir Yani bu konuda tecrübeyle sabittir Yani, Peki yani çocukların an... hayal gücünü genişletirsek Ülkenin geleceği için daha iyi şeyler olacaktır Şu an dinleyicilerimiz görmüyor ama Ben görüyorum Yusuf Bey'in iki kolunda iki tane saat var Yusuf Bey'in kaç tane saati var acaba diye merak ediyorum bir yandan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz saatleri... Bu işin esprisi şu. Çok kişi soruyor da ben diyorum ki bu diyorum birinin akrebi birinin yerli konu var. işte yaklaştırdığı zaman işte saatimiz <gülüyor> hani şudur diye. Ama bir yok birisi bu müşterilerin saatleri kontrol amaçlı tutuyorum. Hani otomatikleri kuruyor mu ayarları nasıl gidiyor. Tam olduktan sonra müşterilerimi arayıp haber verip saatini test ediyorum. İkisi mi müşterinizin saati? Tabii. Dolayısıyla yaptığınız saatleri test etmek için iki kolunu da Bayan saatlerinde eşime şey yapıyorum Hani ona kullandırıyorum Ona göre işte takip ediyoruz Yani biz kontrol etmeden hiçbir şekilde e, Saati teslim etmiyoruz Peki daha fazla saati kontrol etmeniz gerekirse kolunuzu 3-4 tane saat taktık olabiliyor, olabiliyor mu bazen? Tabii. Bakanlar görenler şaşıyor ama e, Farklılık yaratıyoruz öyle düşünüyorum <gülüyor> Ne güzel <gülüyor> Kolunuzda birden fazla saatle iki kolunuzda dolu bir şekilde yolunda görebiliriz o zaman Tabii. Yusuf Bey'i hiç şaşırmayalım Saatleri test ediyor kendisi Eskiden esnaf kavramı çok daha sanki böyle dolu dolu bir kavramdı. Yani o dayanışmayı, Anadolu'nun o kendi genlerinde olan ahilik kültürünü, o birlikte imeceyi, birlikte bir şeyler başarmayı çok daha iyi yansıtan, çok iyi dayanışma örnekleriydi. Bu toprakların çok önemli değerleriydi. Bugün tabii ki hala yaptığı işin hakkını veren esnafımız, zanaatkarımız var ama... Siz nasıl bakıyorsunuz bugün esnaflık, zanaatkarlık nasıl sizce? Şimdi bizim zamanımızdaki esnaflıkta e, bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman biz yan esnaftan gidip e, rahatlıkla isteyebiliyorduk. Hiçbir şekilde de bir yazı çizi yapmazdık. Biz şunu şunu verdik veya şunu aldık diye. cuma günü oldu mu herkes götürür aldığını verir. Ve e, biz maaşları da cumartesi haftalık alırdık. Aylık diye bir şey yoktu. Sonra sonu bu aylığa döndü işte bu şeyler. Eski her şey yaptık cuma günü hayat. Hesap kesilir. Paralar alınır pazar günü. Herkes cebinde parasıyla rahat rahat tatilini yapar. Pazar işte ona göre haftaya başlanırdı. Peki siz şimdi dayınızdan öğrendiniz bu mesleği. 40 küsur yıldır devam ettirdiniz. Siz bu mesleği kime bırakacaksınız? Var mı bırakabileceğiniz birisi? Vallahi şimdi e, kuzenlerim var işte biz beraber yine e, çalışıyoruz. Ya benim mesleği bırakacak kimse yok çünkü benim bir oğlum yok, bir kızım var, onu da evlendirdim. Ee, ama ileride ne olur, hayat ne kadar yaşarız? Ya ben her zaman şöyle söylüyorum, yani benim için hayat bir gün o da bugün. Ee, bugünü güzel yaşama çalışıyorum çünkü dünyaya bir daha gelme şansım var veya yok, onu bilemiyorum. Ee, gelmişken tadını çıkartalım canım, ne olacak yani? Ne güzel. Ee, sizin ...daha önce çıraklarınız olmuştur muhtemelen... Tabii. ...sizin de işi öğrettiğiniz... ...bugün herhalde mesleği devam ettirenler var... ...devam işlerinde. eden bir iki çırağım var... ...onlar da işte firmalarda ustalık yapıyorlar... ...hala onlarla görüşüyor... ...dayanışma içinde devam ediyorsunuz... ...sağolsun ararlar sorarlar yani... ...peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz... E, ...saat çok kıymetli bir kavram... ...zaman aslında çok kıymetli hepimiz için... ...bizim de zamanımız hızla tükeniyor... E, ...Yusuf Bey ne söylemek ister dinleyicilerimize... ...son olarak desem ne söylersiniz... Şöyle söyleyeyim, bulunduğunuz anı güzel yaşayın, ulaşamadığınız bir şey için üzülmeyin. çünkü zaman hızlı akıp geçiyor ve tekrar o anı yani o anı yaşayayım derken geleceği kaçırıyorsunuz. Yaşamak güzel, saçılık güzel. Ben mesleğimi seviyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok olun. Çok teşekkür yaşam ediyorum. Daha özellikler için. Gerçekten bu sohbetten ediyoruz. ben büyük keyif aldım. Aynı şekilde biz ee, de. Nezaketinizi de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Kabul ettiniz, geldiniz. Yaşam evet, öykünüzü efendim. paylaştınız. Çok mutlu oldum. Efendim Galatasaray'da isimsiz, tabelasız, ismi de olmayan bir saat ustası, saatçi. Saat ustamız Yusuf Önel ve yaşam öyküsünü bugün bizlerle paylaştı. Kendisi dayısından daha çocuk yaşta çırak olarak yanında başladığı dayısından öğreniyor bu mesleği ve yıllarını saate veriyor. Aslında gönlünü saate veriyor desek yeridir. Çünkü işin içine gönül koymadan çok yapılabilecek bir iş değil ve kendisine saat ne ifade sizin için diye sorduğumuzda söylediği şey galiba benim zihnimde bundan sonrası için bayağı yer etmiş olacak. Saatle yaşam o kadar birbirine benziyor ki aynı saatler de dedi yaşam gibi, aynı insanın yaşamı gibi. Kalbi atmadığı zaman Durması gibi içerisinde e, nabzını saatin bir parçasına maşasına benzetti dedi ki maşa gitti mi işte o zaman nabız durdu her şey dağıldı saat değişim bu kadar birbirini özdeşleştirmiş ve hayatın aslında orta yerine saati zamanı koymuş ve insanlar zamanı durdurmasınlar o zamanla akışında zamanı takip edebilsinler diye saatleri tamir eden saatlere hayat veren Onları yaşatan, bugün günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği de aynı zamanda yaşatmak için mücadele veren gerçek bir esnaf, zanaatkar, usta konuğumuzdu. Onun yaşam öyküsü herhalde şunu söylüyor. Biz ne kadar hızlı tüketirsek tüketelim bu topraklarda bazı şeyler tükenmeyecek ve var olacak. İşte onların son temsilcileri de. Onları sonsuza dek böyle savunmaya devam edecek. Onların öğrencileri gelecek, onların çırakları gelecek. Ama hep bu meslekler, bu topraklarda var olacak. Sadece meslekler değil, esnaflık da, o dayanışma da, o güzellikler de var olacak. Ve Beyoğlu'nu birazcık konuştuk. Beyoğlu son zamanlarda belki hepimizin içini burkuyor. Giderek eski Beyoğlu değil diyoruz ama kendisi de söyledi. Beyoğlu'nun özü hala Beyoğlu'nda. Biz insanlar yeter ki isteyelim Beyoğlu'nda zaman gelecek Saatler gösterecek, biz eskiye döndüreceğiz. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Sizler benim de paylaşmak istediğim yaşam öyküm var. Muhakkak anlatmak istiyorum derseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından bizlere ulaşabilir ve yaşam öykünüzü paylaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16:30 gösterdiğinde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.